Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Ömer Madre. Desteği için dinleyicimiz Necati Yıldırım'a teşekkür ederiz. Geçtiğimiz e, hafta sonu 29 Nisan'da e, ABD'de büyük bir iklim yürüyüşü oldu. E, bu iklim yürüyüşünün özelliği Trump'ın 100. E, resmi olarak ABD Başkanı olarak ofiste geçirdiği 100. gününe denk. Ee, ve bu 100 gün içerisinde yaptığı e, iklim değişikliği ve özellikle ekoloji konusunda atlı tüm geri adımlara karşı bir iklim yürüyüşü düzenlendi. Halkların iklim yürüyüşü e, özellikle e, başkentte Washington D.C'de bir kalabalıktan bahsedebiliriz ama e, pek çok başka eyalette de insanlar toplandı. Hatta belki başka ülkelerde, ülkelerde de, de evet. Ama evet. şey müthiş bir yani ben baştan sona izledim. Bu tatili fırsat bilerek beş saatlik muazzam bir yayın yaptı Democracy Now. Herkese hararetle tavsiye ederim. Baştan sona arada yalnız şeyler değil. Daha önceden yapılmış bu konuda yapılmış bir takım bir gün önce yapılmış konferanslardan bölümler de vardı. Çok önemli Kızılderili yerli liderlerinin konuşmaları. Winona Luke, Winona... winona. Le Duc özellikle olağanüstü bir konuşma yaptı. Bir de Noam Chomsky'nin de bir konuşması. Ama şey içinde de senatörlerin, yeni kanun verenlerin, bütün yerli liderlerinin, işçi liderlerinin falan hepsiyle yapılmış küçük konuşmalar ve pankartlar vardı. Olağanüstüydü ve 200 binden fazla insan olduğu sonunda evet. söylendi. Müthiş bir şey yani. 20 blok Pennsylvania Avenue'da iklim İş ve adalet için yürüdüler yani evet. demokrasinin adı özel şeye bakılabilir. Evet e, hatta Trump'ın e, göreve başladığı resmi göreve başlama töreninde de benzer e, biliyorsun yani e, ABD'de başkanların göreve başlama töreninde bir halk bir top kitlenin toplanması bekleniyor ama bu iklim yürüyüşündeki kitlenin Trump'ın göreve başlama törenindeki kitleden çok daha büyük olduğu söyleniyor. Evet, evet Fotoğraflara hiç... baktığımız zaman hava daha çekmiş. Evet, tabii canım. Şey de, bir de çok bu New York'ta 2013'teki iklim bizim de katıldığımız yok senle beraber katıldığımız şeyde Sabahın köründe yapılan bir yerli ayini vardı Kızılderililerin. ...ayin resmen... ...gene aynı şey yapılmış... ...water ceremony dedikleri su... ...ayini yapıyor ve... ...iklim yürüyüşü o sabah... ...erken saatlerde onunla açılmış... ...onun da görüntüleri, şarkıları ve... ...duaları var... ...çok önemli bir şey yani... ...evet... E Yani ben de Demokrasi Havda 350 ork'tan Maybovi ile yapılan söyleşi dinleme fırsatım oldu. Ee, pek çok sendikanın yaklaşık 300'den fazla sendikanın evet. e, grubun bir araya gelmesiyle olan bir yürüyüş aslında. Ve bu tarihte de ilk defa bu kadar yani normalde işçi sendikaları, işçi sınıfı temsilcileri evet bir miktar uzak durma eğilimindelerdi bu bizim işlerimize yol açacak yani istihdama evet. engelleyecek filan diye o kalkmış yani özellikle hemşireler sağlık çalışanları hizmet sektörü çalışanları çok kuvvetli ve olağanüstü yaratıcı pankart evet. ve heykellerle diyeyim papye maşelerle ve kağıttan heykellerle filan müthişti yani. Evet benim gördüğüm poster taşıdıkları poster pankartlardan bir tanesinde de şu yazıyordu. Bugün burada iklim için yürüyor olmamız sağlık alanında yaptığın yaptıklarımızı unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Yarın da sağlık için yürüyeceğiz evet. gibi çünkü Obama'nın Obama Care olarak adlandırılan sağlık paketini Trump kaldırmıştı. Bu 100 gün içerisinde Trump gerçekten iklim için programında da sık sık konuşma fırsatı bulduk. İklim değişikliğine karşı pek çok Kötü adım fosil yakıt endüstrisini besleyecek işler yaptı. Bir tanesi zaten Scott Britt'in e, Dışişleri Bakanı olması. E, Yok EPA'in başında değil mi? Ay, Scott Britt'in evet pardon. Çevre Bakanlığı gibi bir şey yani. evet. Ee, ...ve Exxon Mobil için e, bazı ayrıcalıkların tanınması... ...Rusya'ya e, e, uygulanan yaptırımların özellikle fosil yakıtlar alanında kaldırılması için görüşmeler ha, gibi. O Tınırt'ın da o dış işleri evet, evet, evet. Kafam evet. karıştı. Hangi iklim inkarcısı olduğunu yani şu anda e, üç önemli görevde üç tane İlk iklim inkarcısı, inkarcısı var. var. İklim, gezegen düşmanı var yani evet. Evet. Ee, bu e, yürüyüşte e, onun dışında işte 200 bin kişiden bahsetti 200 bin kişilik bir grup toplandı. E, tam bu esnada Trump da konuşma yapıyordu aslında. Yine e, kendisi 100. gününe çok önem verdiği için bu anlamda e, aynı anda böyle bir eylemin düzenlenmesi önemli oldu. Trump yaptığı konuşmada e, Paris Anlaşması'nın tek yönlü bir anlaşma olduğuna bahsetti. E, özellikle iklim finansmanı konusunda ...ABD'nin tek para ödeyen ülke olmasını ve Çin, Hindistan ve Rusya'nın herhangi bir iklim finansmanı vermemesinden bahsetti. ABD 3 milyar dolar gibi bir söz vermişti Yeşil İklim Fonu'na aktarılmak üzere. Yaklaşık bunun 1 milyar dolarını Obama görevden ayrılmadan önce aktarılması için başlattı... ...ama yanlış bilmiyorsam sadece 500 milyonu geldi... E, geri kalanı da gelmeyecek gibi görünüyor. İki hafta içinde Trump'ın da Paris anlaşmasından çıkıp çıkmayacağı belli olacak. E, bu Çin Hindistan ve Rusya iklim finansmanına e, para aktarmıyor olabilirler. İklim finansmanı özellikle e, gelişmiş ülkelerin e, gelişmekte olan ülkelere e, iklim değişikliğini uyum ve iklim değişikliğini azaltım için bir fon sağlamaları amacıyla kurulmuş ve tamamen gönüllülük esasına dayanan aslında e, bir ...finansman bir havuzdan bahsedebiliriz. Çin, Hindistan şu anda iklim değişikliğine bu kadar neden olmadıkları için... ...uyum ve azaltım konusunda aslında finansman desteği alan ülkeler... ...ama Çin'e baktığımız zaman yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yenilenebilir enerji yatırımı yaptıklarını gözlemlemek mümkün. Özellikle evet, kömür yerine, güne, özellikle güneş enerjisi evet. panelleri konusunda dünyanın bir numaralısı olduğu gibi a, a, uzak arada fark at, atıyor şimdi Çin. Evet özellikle Trump'ın e, başkanlığında Çin e, eğer Paris anlaşmasını ABD e, lideri olmak istemiyorsa biz lideri olmaya hazırız demişti. Şöyle bak dünyanın geldiği yere bak yani. yani evet. <gülüyor> Çin liderliğine kaldık. Evet e, yani bu yani Çin ve ABD arasındaki gerçek ilişki çok ilginç çünkü Trump'a kalırsa da Çin e, şey iklim değişikliği Çin'in uydurduğu bir efsane. Evet. ABD üretiminde. <gülüyor> E, baltalamak için uydurdukları bir efsane Ya şeklinde. Çok güzel bir şey Daha vardı e, e, a, Pankartlardan birinde mi Gördüm hatırlamıyorum şimdi ama Kravatı bile e, O sahte İklim sahteliğini Yayan Ç Çin'de yapılmış diye <gülüyor> <gülüyor> Evet O <gülüyor> E, zaten dev üç tane e, Trump'ın, Putin ve Tillerson'ın e, görseli vardı. Üzerlerine kocaman iklim inkarcıları yazıyordu. E, yani çok değişik görseller vardı gerçekten bu yürüyüşte her zaman olduğu gibi. Ve en, dediğiniz gibi en, en önemli kısımlardan bir tanesi iş kısmı herhalde. Çünkü e, Trump'ın yine e, Amerika, önce Amerika... Eylem planında e, fosil yakıtlara geri dönüşü, e, işte diyecek, diyor ki kömür madenleri ve fosil yakıtlar sayesinde Amerikan işlerini geri getireceğiz diyordu. Ki yani pek çok e, özellikle bu doğal boru hattı projelerinde e, sadece geçici olarak işi çalıştı. E, Ee, sürekli olarak iş pozisyonlarının oldukça az olduğundan bahsetmemiz mümkün oysa ki yeşil enerji diyelim yenilenebilir hmm. enerjide sürekli bir iş ihtiyacı var ve e, adil bir iklim değişikliğiyle adaletli mücadele için aslında bu kömür fosil yakıt endüstrisinde çalışan insanların da çok daha fazla iş olanağı olan E, Yenilenebilir enerji sektörüne geçişinin yapılması gerekiyor. Bu anlamda e, sendikaların da yürüyüşte olması evet, gerçekten çok, çok önemli. Evet çok önemliydi. Devasa ineği gördün mü peki? Vegan muazzam büyüklükte bir inek balonu vardı. Siz 5 saatini izlemişsiniz. Ben sadece Twitter'a tır düşenleri <gülüyor> takip etme fırsatım oldu. Ama veganların yürüyüşüydü. Aynı zamanda işte sığır tarım endüstrisinin, hayvancılık endüstrisinin büyük iklime zararını da muazzam büyüklükte bir siyah beyaz inekle temsil ediyorlardı peki ben bir de şeyi size söyleyeyim sonra belki bir ufak ara verebiliriz ee, iki senatörün Ed Markey ve Merkley adını unuttum şimdi %100 temiz ve yenilenebilir enerjiyi 2050'ye kadar e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu trilyonluk bir şey yani trilyon dolarlık bir şey geçilmesini öngören kanun tasarısı verecek verdiler Bu geçer mi geçmez mi ayrı tartışma konusu ama bunun Amerika'da geç, verilmiş olması bile e, şeyde destekliyor bunu. <gülüyor> e, e, neydi bu seçim? Demokrat Parti'nin... Bernie Sanders. E, heh, Bernie Sanders adını unuttum. E, yani %50'ye e, %100. ...temiz enerji diye bir kampanya var. İlginç yani. İlginç tabii. Bir tek Bernie Sanders kaldı galiba. Çünkü özellikle bu dönemde çevrecilerin işi çok daha zor. Sadece Cumhuriyet cumhuriyetçiliğinde geçtim. Trump gibi bir başkanın yanı sıra cumhuriyetçi bir senatodan bahsediyoruz. Ee, pek çok kanunu geçirmeleri oldukça zor olacak bu önümüzdeki dönemde evet, ama. Evet, tarihin en tehlikeli grubu diyor Chomsky onlara ama işte halkın da yükselen yani 100 gün içinde Şeye de bulunmaz bir fırsat verdi diye de bir ilginç makale okudum. Ee, kitle hareketlerinin de önünü açtı tamamen Kesinlikle. bu Trump yönetimi evet. diye. Bu yükselişler çok büyük ölçüde. Evet, e, ben de benzer bir şekilde bilmek bilme yapılan Washington Post'ta da bir söyleşi vardı. Orada kendisi de söylüyor bu Trump e, yönetimi aslında insanlara e, istediğini elde etmenin sadece oy vererek olmayacağını ve de sokaklara çıkmak demokrasi dediğimiz şeyin sokaklarda mücadele ederek elde edildiğinden bahsediyordu. Bu anlamda gerçekten çünkü bir kadın yürüyüşünü görme fırsatımız oldu. Şimdi de iklim yürüyüşü gördük. Trump'ın başkanlığı belki de bu şekilde sivil hareketlere evet, arttırıyor. Her alanda arttırıyor. yükselişe geçti. Evet. Evet Şimdi bir parça dinleyelim. Bir ara verelim. ve 1 Mayıs emekçi bayramı dolayısıyla zaten dün de Selahattin çaldı bugün de bir iki parça çalma fırsatımız oldu ama Pete Seeger'e sıra gelmemişti o en büyüklerden biri müzisyenlerin Talking Union adlı parçasını dinleyelim yani sendikalardan bahsedelim Now, if you want higher wages, let me tell you what to do. You got to talk to the workers in the shop with you. You got to build you a union. Got to make it strong. But if you all stick together, boys, it won't be long. You get shorter hours. Better working conditions. Vacations with pay. Take a kid to the seashore. All It ain't quite this simple, so I better explain just why you got to ride on the union train, because if you wait for the boss to raise your pay, we'll all be awaiting till Judgment Day. We'll all be buried, gone to heaven. Saint Peter be the straw boss then. Now you know you're underpaid, but the boss says you ain't. He speeds up the work till you're about to faint. You may be down and out, but you ain't beaten. You can pass out a leaflet and call a meeting, talk it over. Peek your mind Decide to do something about it Of course the boss may persuade some poor damn fool To go to a meeting and act like a stool But you can always tell a stool Oh, that's a fact He's got a yaller streak running down his back He doesn't have to stool He'll always get along On what he takes out of blind men's cups You got a union now, and you're sitting pretty. Put some of the boys on the steering committee. The boss won't listen when one guy squawks, but he's got to listen when the union talks. He'd better be mighty lonely. Everybody decide to walk out on him. Suppose they're working you so hard it's just outrageous and they're paying you all starvation wages. You go to the boss and the boss would yell, Before a raise you pay, I'd see you all in hell. Well, he's puffing a big cigar, feeling mighty slick because he thinks he's got your union licked. Well, he looks out the window and what does he see but a thousand pickets and they all agree he's a bastard. Unfair! Slave driver. Betty beats his wife. Now, boys, you come to the hardest time. The boss will try to bust your picket line. He'll call out the police, the National Guard. They'll tell you it's a crime to have a union card. They'll raid your meeting. They'll hit you on the head. They'll call every one of you a damn red, unpatriotic. Japanese spies sabotaging national defense. But out at Ford, here what they found. And out at Vulti, here what they found. And out at our Chalmers, here what they found. And down at Bethlehem, here what they found. And if you don't let red baiting break you up. And if you don't let stool pigeon break you up. And if you don't let vigilantes break you up. And if you don't let race hatred break you up. You'll win. What I mean, take it easy but take it. Evet, kolay olmayacak diyor ama birleşirsen sendikalaşırsan örgütlenirsen bu işi halledersin. Kolay olacak demiyorum ama de, yolda buzur diyor. Evet. Yani ee, gerçekten çok önemli. Belki önümüzdeki programlarda iklim adaleti konusunda bu konuya birazcık daha değme fırsatımız olur. Özellikle yeni işler konusunda yenilen bir enerjideki e, geçişin, yenilen bir enerjiye geçişin ne kadar daha çok iş olanağı sağladığından bahsetmemiz mümkün olabilir. Yani e, ilginç bir e, ha, gelişme oldu e, geç dün e, tam 29 Nisan'daki bu yürüyüşten bir gün önce e, New York Times aboneleri e, bir e-mail alıyorlar e, New York Times'ın yeni e, köşe yazarı Brad Stephens'dan geliyor e, Brad Stephens daha önce de Wall Street Journal'da e, çalışıyormuş e, ve de transfer yani evet transfer ediyorlar bu yeni yazarı Ee, bu yeni yazarın yeni yazısından sonra aslında Times aboneleri e, hatta ilk transferinde bile Times aboneleri e, bu kişinin pek alınmasını istemediklerine, yani ha, gazetelerinde görmek istemediklerini yazısından bahsediyorlar ve de e, bu niye istemiyorlar? E, i̇klim inkarcısı kendisi. Ama şey iklim ink inkarcısı, entel iklim inkarcısı. Evet. E, Yani ilk yazısı ilginç bir şekilde yani ben The Guardian'dan okuyorum bunu bu haberi ve normalde sadece son dakika haberleri için kullanılan bu e-mail sistemi kendisini ilk köşe yazısını abonelere tanıtmak için kullanılmış ve ilk köşe yazısında iklim değişikliğiyle ilgili yazmış. İklim değişikliğiyle yazdığı ilk yazı sadece yani yanlış mantıksal hatalar da bulunuyor ve de... E, ...iklim değişikliğini küçük bir şey gibi gösteriyor. Örneğin burada e, ilk bir paragrafı var diyor ki Stevens e, ilk yazısından. E, o çok pohpohladığınız iklim değişikliği aslında sadece 0.85 derecelik... E, ...1880'lerden beri 0.5 derecelik bir ısınma... ...onunda sadece kuzey yarım kürede görüyoruz diyor. E, bu kadar abartacak bir şey yok iklim değişikliğiyle diyor. Oysa ki e, gerçek olan bilgi şu küresel olarak 2012 ile 1880 arasında 0.85 derecelik bir e, ısınmadan bahsetmemiz mümkün e, kuzey yarım küre evet e, daha hızlı ısınıyor çünkü daha fazla toprak ve de daha az su var e, ve eğer siz sadece kuzey yarım kürenin bu kadar ısındığını söylerseniz büyük bir yanlış yapmış oluyorsunuz çünkü küresel olarak 0.85 derece ısınıyor ki bu 2012'de olan bir Yer, yarı küresel ısınma Evet yarı küresel ısınmadan bahsediyor istiyorsunuz. Ve bu 2010 2014'te yayınlanan ve 2012 rakamlarını alan e, bir e, rapordan alıntı yapıyor. Oysa ki baktığımız zaman 2014'te, 2015'te, 2016'da her biri bir diğerinin rekorunu karar en sıcak yıllar oldu. Ve şu anda bilim insanlarının söylediği kadarıyla 0.85 dereceyi çoktan geçtik ve neredeyse 1 derece civarındayız. Hatta 1.5 derecelik bir yükselmeyle tavan olarak durdurma imkanında kalmadığını söyledi bilim insanları. Evet e, ve pek çok yani bu e, görüyoruz işte bir, bir nokta iki dereceye ulaşabilmek için hemen şu anda fosil yakıtlarının hepsini bırakmamız lazım ki iki derece bile. Tamamını her Tamamını yerin gün. altında bırakmak gerekiyor evet. Hayal e, gibi. işte ama öyle. Stevens gibi adamların parasını da New York Times vermiyor tabii. Yani bu. E, <gülüyor> Petrolcüler ve kömürcüler veriyor besbelli yani buradan şimdi iftira etmiş olmak istemem ama. ...tarihte o kadar çok gördük ki... ...bu inkarcıların özellikle... tabi ...bir takım... E, ...şeylerin mesela neydi o... ...Daniyemek'e Lomborg'un... ...istatistikçiyim ben ama dünyaya bir şey olmaz... ...diyor, hatta çok güzel olacak... ...diyor, şeyle beraber... ...daha iyi gelir adaleti... ...bilmem ne filan sağlayacak diyordu... ...küresel ısınma... ...onun gibi böyle insanlar var... ...ama sonradan açığa çıktı, yıllar sonra açığa çıktı ki... ...zaten... Kömürcülerden, kok biraderlerden falan alıyor parasını. Yani ve New York Times insanlar e, bu şekilde biz iklim inkarcısı okumak istemiyoruz diye aboneliklerini iptal ettirdikleri zaman New York Times'ın editörü de şöyle bir açıklama yapıyor ki bu daha da çok insanı çıldırmasına neden oluyor. Mantıklı insanlar iklim değişikliğine kuşkuyla yaklaşabilirler diyor. Çok yani güzel. bu gerçekten çok ilginç. Tabii ki bir köşe yazarının fikirleri olabilir ama iklim değişikliği pek fikir sahibi olunabilecek bir konu değil. Bilimden bahsediyoruz. Bilime karşı, bilme kuşkuyla yaklaşamazsınız. Yani ne diyeceğiz? Yer çekimine inanmıyorum. Yani yer çekimine inanmıyorum diyen bir insan olabilir mi? Dünya... Olabilir tabii. Mesela Trump da öyle. Yer çekimine inanmıyor mu? Kardan başka hiçbir şeye inanmıyor. <gülüyor> Dünyada. Yani Trump bu... ...idiotlar yönetimi... ...yani budalalar yönetimine... ...geçiyor tarih her zaman... ...çöken... ...medeniyetlerin son zamanlarında... ...bütün medeniyetlerde... ...diye yazıyor... yeni ...son yazısında şey... ...Chris Hages... da önemli antropologlara falan... ...dayandırarak tabii... ...bütün imparatorluklar... ...büyük imparatorluklar... ...budaların elinde... ...diktatörlüklerle yönetiliyor... Ve buna hizmet eden de bir sürü gazeteciler oluyor, radyocular, televizyoncular, hı hı. siyasetçiler başta. Yani imparatorluklardan, Roma imparatorluğu, Osmanlı imparatorluğu, ne, bizim neronumuz şu anda Trump diyor mesela. Yani bu alternatif gerçeklik dediğimiz özellikle Trump döneminde daha da fazla gördük. Ben iklim değişikliği konusunda da özellikle The New York Times gibi zaman zaman pek çok zaman referans olarak aldığımız bir gazetede Alternatif gerçeği görmek istemezdim. Alternatif gerçek olarak adlandırdıkları e, şeyi. E, gerçekten de aklıma şunu getirdi e, Levent Kurnaz Hoca. Twitter'da bir süre önce e, yani artık buna dayanamıyorum ve size bazı bilimsel bilgileri buradan açıklama gereği duyuyorum. E, i̇lk söyleyeceğim şey dünyamız kutuplardan basık, ekvatordan şişkince e, küredir e, gibi bir anlaşım. E, Şey yazmıştı Twitter'da. Gerçekten o noktaya geri döneceğiz galiba. Hani yuvarlaktır başlayıp böyle bir tepsi gibi düz değil. Eğer dönmedikse yani, dönmediysek dönmediysek. Bu arada da 13 kişi ölmüş şeyde. Güney ve Orta Batı denen yerlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hem tornado denen büyük fırtınalardan hem de sel basmış. İnsanlar ölmüş yani. Evet. Arabalar filan sürüklenmiş Bütün Büyük karayolları otoyollar Yıkılmış yakılmış. yani Mahvolmuş yani öyle bir şey Evleri su basmış Ben buna son dönemlerin popüler bir Şeyiyle cevap vermek istiyorum Böyle bir şey olabilir mi? İklim değişikliği diye bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Evet en azından alternatif Kanallardan gerçeğe ulaşmaya Çalışacağız herhalde öyle diyelim Evet, İndistan ve Pakistan'da da şu anda kavruluyorlar. Tamamen korkunç sıcak dalgaları var. Kim bilir kaç kişi ölecek. Onları da takip edeceğiz ama bunlar olmuyor. Bunlar olmuyor. Bunların hiçbiri olmuyor. Hiç yok, olmuyor. Yani. yok, okumayın böyle şeyleri. New York Times okuyun. Bizi dinlemeyin. Wikipedia'dan takip edin. Evet, en iyisi, en iyisi Wikipedia'dan takip edin mutlaka. <gülüyor> Sonsuz kutsal bilgi kaynağı diyelim ve böylelikle bu hafta bizi dinleyen e, dinleyicilerimize teşekkür ederim o zaman. Hoşçakalın. İklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası İklim Mücadelesine Dair Bir Fikri Takip Çalışması ağır, ağır, ağır. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Ömer Madra ağır, ağır, ağır. Açık Radyo Program Destekçisi Olun